Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı. Hazreti Peygamber'in ahlakıyla ilgili Hazreti Ayşe'nin söyledikleri. Hazreti Ayşe'ye "Bana Resulullah'ın ahlakından haber ver." dedim. Hazreti Ayşe "Sen Kur'an okumuyor musun?" dedi. "Evet okuyorum." dedim. Hazreti Ayşe "İşte onun ahlakı Kur'an'dır." dedi. Hazreti Ayşe'den Resulullah'ın ahlakını sordum. Onun ahlakı Kur'an'dı. O, Kur'an'ın razı olduğuna razı olur, Kur'an'ın kızdığına da kızardı, dedi. Biz, Hazreti Aişe'ye, Ey müminlerin annesi, Resulullah'ın ahlakı nasıldı, diye sorduk. O da, daha önce geçen cevabı verdi. Bu nakilden sonra, Hazreti Aişe, Sen, el Müminun suresini okumuyor musun? Onun birinci ayetinden, onuncu ayete kadarını oku. İşte, Resulullah'ın ahlakı böyleydi, dedi. Hazreti Aişe, hiç kimse ahlak bakımından, Resûlullah'tan daha güzel değildir. Onun ashabından veya aile ifradından kim onu çağırmışsa, o ona karşı, buyurun lebbeyk demiştir ve bunun içinde Allah, kesinlikle sen büyük bir ahlak üzerindesin buyurmuştur diyor. Hazreti Aişe'ye, bana Rasulullah'ın ahlakına haber ver dedim. Hazreti Aişe, sen Kur'an'ı okumadın mı? Kesinlikle sen büyük bir ahlak üzerindesin ayetini okumadın mı? dedi. Sonra şöyle anlattı. Resulullah ashabıyla beraberdi. Ben ona bir yemek yaptım. Aynı zamanda kumam olan Hazreti Hafsa da Resulullah'a bir yemek hazırlamıştı. Hafsa benden önce yemeği yetiştirdi. Cariyeme git Hafsa'nın çanağını dök dedim. Hafsa çanağı Hz. Peygamber'in önüne koymak istediğinde cariye onu alt üst etti, döktü. Yemek yere yayıldı. Peygamber yerdeki yemeği toplattı, yediler. Sonra ben çanağımı gönderdim. Hazreti Peygamber onu Hafsa'ya vererek, "Bu kabı senin kabının yerine al ve içindekilerini de yiyin.'' dedi. Hazreti Peygamber'in asabıyla musafaha etmesiyle ilgili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 Medine'li cariyelerden herhangi birisi Hazreti Peygamber'in elinden tutar, dilediği noktaya kadar götürür. Hazreti Peygamber de onun kalbini kırmaz, elini çekmezdi. Medine cariyelerinden herhangi birisi derman bulsun diye Hazreti Peygamber'in elini tuttuğunda Peygamber de onunla birlikte derdine derman bulmak için gidiyordu. Akli dengesi bozuk bir kadın Hazreti Peygambere Ey Allah'ın Resulü, benim seninle bir işim vardır dedi. Hazreti Peygamber, Ey Falan'ın annesi, söyle, seninle nereye gelmemi istiyorsun? Hemen gelip işin neyse göreyim dedi. Sonra kadınla beraber gitti ve kadının işini yaptıktan sonra döndü. Hazreti Peygamber'in çocuk ağlamasından ötürü namazı çabuk kıldırması ve şefkat hususunda bir adamla olan kıssası.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 Resulullah'la beraber mescide çıktık. Peygamberin ayakkabısının bahat çözüldü. Ben eğilerek bağlamak istedim. Hazreti Peygamber ayağını çekerek bu kendisine hizmet ettirmektir. Halbuki ben kendime hizmet ettirmekten hoşlanmam dedi. Hazreti Peygamber'in evde yaptıkları hakkında Hazreti Ayşe'nin rivayeti. Hazreti Aişe'ye Resulullah eve geldiğinde ne yapıyordu diye sordum. Hazreti Aişe, aile ifradının hizmetine koşuyordu. Namaz vakti geldiğinde de çıkıyor, namazı kıldırıyordu, dedi. Bir kişi, Ayşe'ye Hazreti Peygamber evde herhangi bir iş yapar mıydı, diye sordu. Ayşe evet yapardı. Kendi pabucunu, elbisesini dikerdi. Herhangi birimizin evimizde yaptığı gibi, o da bir şeyler yapardı, dedi. Hazreti Ayşe'ye Rasulullah evde ne yapardı diye sordum. Hazreti Peygamber beşerden bir beşerdi. Elbisesini temizler, koyununu sağ kendine ait hizmetleri yapardı dedi. Hazreti Peygamber'in Ayşe ve diğer hanımlarıyla şakalaşması. Ebu Bekir Rasulullah'tan izin istedi. İçeri girerken Hazreti Ayşe'nin sesinin Peygamber'in sesinden daha yüksek çıktığını işitti.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 siz ilerleyiniz dedi. Onlar ilerledikten sonra Hazreti Peygamber bana dönerek Gel seninle yarışalım dedi. Peygamberle yarıştık ve ben peygamberi geçtim. Bir ara benim şişmanladığım bir dönemdi. Resulullah'la daha önce yaptığımız yarışı unutmuştum. Yine seferlerinden birisine katıldım. Halka ilerlemesini söyledi. Sonra da bana kendisiyle yarışmamı teklif etti. Peygamberle yarıştık. Bu sefer o beni geçti ve başladı gülmeye. Ve bu daha önceki yarışın karşılığıdır dedi. Hazreti Peygamber'in bir seferinde hanımlarının bindiği develeri sürüyordum ve onlara şiirler okuyordum. Hazreti Peygamber bana "Ey Enşece! Allah sana iyilik versin. Dikkat et, şişeleri kırmayasın." diye takıldı. Hazreti Peygamber bazı hanımlarının yanına vardı. Onlarla beraber Ümmü Süleym de bulunuyordu. Hazreti Peygamber "Ey Enşece, yavaş ol. Şişeleri yavaş sevk et." dedi. Hazreti Peygamber öyle bir kelime söyledi ki, eğer sizden bazıları o kelimeyi söyleseydi onu ayıplayacaktım. O da "Şişeleri yavaş yürüt." sözüydü. Hazreti Peygamber'in yaşlı bir kadına şaka yapması İhtiyar bir kadın Hazreti Peygamber'e gelerek "Ey Allah'ın Resulü, Allah'a yalvar da beni cennete göndersin." dedi. Hazreti Peygamber "Ey filanın annesi, cennete ihtiyar kadınlar girmez." dedi. Kadın peygamberin yanından ağlayarak ayrıldı. Hazreti Peygamber "Bu hanıma söyleyiniz, kadın ihtiyar olduğu halde cennete girmeyecektir. Genç olarak girecektir. Çünkü Allah biz oradaki kadınları da yeniden bir güzel inşa etmişiz. Onları bakireler yapmışızdır. buyuruyor dedi. Hazreti Peygamber'in cömertliği hakkında ashabtan bazılarının sözleri. Hazreti Peygamber hayır işleri hususunda insanların en cömerdiydi. Onun en cömert olduğu zaman Ramazan ayıydı. Çünkü o ayda Cebrail'le karşılaşıyor ve Ramazan'ın her gecesi onunla Kur'an okuyordu. Hazreti Peygamber hayır yönünden esmekte olan rüzgardan bile daha cömertti. Hazreti Peygamber'den herhangi bir şey istenildiğinde "yoktur" demezdi. Hazreti Peygamber kendisinden istenilen hiçbir şeyi esirgemezdi. Hazreti Peygamber'den bir şey istenildiğinde onu yapmak istiyorsa "evet" derdi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 Allah'a yemin ederim ki ey İbrahim senin için çok üzgünüz dedi. Hazreti Peygamber Abdurrahman bin Afa dayanarak içeri girdi. Oğlu İbrahim can çekişiyordu. İbrahim vefat ettiğinde Hazreti Peygamber'in gözlerinden yaşlar aktı. Abdurrahman "Ey Allah'ın Resulü sen ağlamaktan halkı nehyediyorsun? Müslümanlar senin ağladığını gördüklerinde ağlarlar." deyince Hz. Peygamber Bu bir merhamettir. Merhamet etmeyen bir insana merhamet edilmez. Biz halkı feryat etmekten men ediyoruz. Ölen kişide olmayan sıfatları ona vermesinden men ediyoruz dedi ve sonra eğer bu herkesin gittiği bir yol olmasaydı kesinlikle onun için bundan daha fazla bir üzüntüye dalacaktık. Biz onun için mahzunuz. Göz yaşarır, kalp üzülür. Rabbimizi kızdıracak bir şey söylemiyoruz. Onun geri kalan süt devresi cennette tamamlansın." buyurdu. Hazreti Peygamber'in amcası Hamza'nın ölümüne sabretmesi. Hamza bin Abdülmuttalib şehit düştüğü zaman Hazreti Peygamber gelip yanında durdu. Öyle korkunç bir manzara ile karşılaştı ki daha önce bunun gibisini hiç görmemişti.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 benzerini tatbik ediniz. Böylece Hz Peygamber yemininin kefaretini verdi ve fikrinden vazgeçti. Hazre Ebubekirle Ali’nin yakınlarını kaybeden kişilere sabır tavsiye etmeleri. Hz Ebu Bekir baş sağlığı dilediği kişilere şu şekilde nasiyet ederdi. Sabır, başa gelen musibetleri hafifletir. Diğer taraftan, Ağlayıp sızlamanın da hiçbir faydası yoktur. Ölüm öncesine oranla en zor, sonrasına oranla da en kolay bir hadisedir. Hazreti Peygamber'in vefatını hatırlayınız. Göreceksiniz, her musibet size hafif gelecektir. Allah musibetlere karşı gösterdiğiniz sabırdan dolayı size büyük sevap versin. Hazret Ali, oğlu ölen eş Aspin Kaysa başsağlığı dileyerek şunları söyledi. Eğer üzülürsen, merhametin gereğini yerine getirmiş olursun. Sabredersen, kader senin üzerinde de hükmünü icra eder. Böylece, oğlunu unuttuğun gibi sevap da kazanmış olursun. Eğer ağlayıp sızlayacak olursan, kader yine hükmünü icra edecektir. Fakat bu kez, sen günah kazanmış olacaksın. Hazreti Ali'nin nimetin artışını şükre bağlaması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 Bunun gibi, dua kapısı kapanmadığı sürece icabet kapısını, tevbe kapısı kapanmadığı sürece de mağfiret kapısını kapamaz. Size bu konularla ilgili bazı ayeti kerimeler okuyayım. Rabbiniz, bana dua edin, size icabet edeyim buyurdu. Rabbiniz size, eğer şükrederseniz, elbette size nimetimi artıracağım demişti. Beni anın ki, ben de sizi anayım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 Yeme içmeden başka Allah'ın kendileri üzerinde bir nimeti olmadığını zannedenler kıt anlayışlı kişiler olup böyleleri her an azap içindedirler. Hazreti Ayşe şöyle buyuruyor: Temiz suyu kolaylıkla yutup yine kolaylıkla dışarı çıkaran hiç kimse yoktur ki onun üzerine şükür vacip olmasın. Hazreti Ebubekir'in kızı Esma, oğlu Abdullah bin Zübeyir'in şehit edildiği gün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 Hiç kimse yoktur ki kaderi gelinceye kadar iki melek tarafından korunup muhafaza edilmiş olmasın. Kaderi geldiğinde ise melekler o kişiyle kaderi arasından çekilip onları baş başa bırakırlar. Benim üzerimde de Allah tarafından görevlendirilen çok kuvvetli bir koruyucu vardır. Ecerim geldiğinde bu koruyucu aramızdan çekilecektir. Şunu da biliniz ki,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 ''Sözlerimi iyi dinleyiniz. Kadınlarınıza verdiğiniz mihirlerde aşırıya kaçmayınız. Kim Hz. Peygamberin vermiş olduğu 400 dirhemden daha fazla mihir verecek olursa, bu fazlalığı alarak Beytülmale koyacağım.'' Hutbesini bitirip dışarı çıktığında, Kureyş'ten bir kadın yolunu keserek ona ''Ey müminlerin emiri, bizler Allah'ın kitabına mı yoksa senin sözlerine mi uymamız gerekiyor?'' diye sordu.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 Küçükbaş hayvanların Hazreti Peygamber'in en çok hoşuna giden kısmı ön butlarıydı. Hazreti Peygamber koyun budunu çok severdi. Bu yüzden de bir koyun buduna zehir konularak kendisine yedirilmişti. Hazreti Peygamber Yahudilerin kendisini zehirlediği kanaatindeydi. Cabir bin Abdillah şöyle anlatıyor: Hazreti Peygamber bir gün bize misafir olmuştu. Onun için bir koyun kestik. Hazreti Peygamber vaziyete göre siz benim et sevdiğimi biliyorsunuz buyurdu. Enes bin Malik şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber kabak yemeğini severlerdi. Bir gün ona bir yemek getirildi ya da kendisi bir yemeğe davet olundu. Ben de onunla birlikteydim. Kabaa sevdiklerini bildiğim için yemek sırasında önüme gelen kabak parçalarını onun önüne koyardım. Hazreti Peygamber yemeklerini yerde yer, koyunlarını bizzat kendisi bağlar ve kendisini arpa ekmeği yemeye davet eden kölelerin davetine de icabet ederlerdi. Hazreti Peygamber hangi hanımının odasındaysa Sa'at bin ibade oraya her gün bir kap dolusu tirit gönderirdi. Bir gün Hazreti Peygamber için bir koyun sağıldı. Hazreti Peygamber kendisine getirilen sütü içtikten sonra bu süt çok yağlıymış diyerek bir miktar suyla ağızlarını çalkaladılar. Ebu Bekir Sıddık şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamberle yolculuk yapıyorduk. Bir yerde konakladığımızda kadının biri oğluyla bize bir koyun gönderdi. Hazreti Peygamber bu koyunu sağdıktan sonra sütü çocuğa vererek bunu annene götür buyurdular. Kadın Oğlunun getirdiği sütü içti ve sonra onunla bir başka koyun gönderdi. Hazreti Peygamber onu da sağarak sütünü bana içirdiler. Bunun üzerine kadın üçüncü bir koyun daha gönderdi. Bu kez Hazreti Peygamber onun sütünü kendileri içtiler. Hazreti Peygamber sağ elini yemek, içmek, abdest almak gibi işlerde, sol elini ise istinca etmek ve burnunu temizlemek gibi işlerde kullanırdı. Cafer bin Abdillah bin Hakem bin Rafi şöyle anlatıyor. Çocukluğumda yemek yerken kabın sağına soluna uzanırdım. Bir gün dedem Hakem bana ey çocuk sakın bir daha böyle şeytanın yediği gibi yeme. Hazreti Peygamber yemek yediklerinde parmakları önünden başka taraflara kaymazdı dedi. Hazreti Peygamberin Hanımlarının Odaları Ben Peygamber hanımlarına ait olan hücrelere yetiştim. Onlar hurma dallarından yapılmıştı. Kapılarında siyah kıldan yapılmış perdeler vardı. Ben, Velid bin Abdülmelik'in, Peygamber zevcelerine ait olan hücreleri, mescide katınız diye emreden mektubu geldiğinde de, hazır bulunuyordum. Milletin, o günden daha fazla ağladığını görmedim. Duydum ki, Said bin Müseyyyeb, Allah'a yemin ederim, İsterdim ki bu hücreler aynı şekilde bırakılsın, onlara dokunulmasın. Medinelilerden yeni doğanlarla İslam'ın çeşitli memleketlerinden Medine'ye gelenler, Allah Resulü'nün hayatında neyle iktifa ettiklerini görsünler. Bu, insanları malı çoğaltmak ve gurura kapılmak hususunda daha zahit kılardı, demiş. O dokuz hücrenin dördü kerpiçten yapılmıştı. Bunların ek hücreleri vardı ki, onlar da hurma dallarından yapılmıştı. Beşi de hurma ağaçlarından yapılmıştı ve sıvanmıştı. Fakat ek hücreleri yoktu. Tek hücreydi. Hepsinin kapısında kıldan yapılmış perdeler asılıydı. Perdeyi ölçtüm, uzunluğu üç, eni bir ziraydı. Halkın o günkü ağlamasına gelince, orada Resulullah'ın asabının evlatlarından, Ebu Seleme bin Abdurrahman, Ebu Ümame bin Sehil bin Huneyf, Harice bin Zeyd vardı. Onlar gözyaşları, sakallarını sırılsıklam edinceye kadar ağladılar. O gün Ebu Ümame keşke evler olduğu gibi bırakılsaydı da yıkılmasaydı. Halk Allah'ın peygamberine dünyanın bütün hazinelerini verdiği halde, Hz. Peygamber'in dünyadan ne kadarıyla yetindiğini görseydiler, belki ona bakarak yüksek binalar yapmaktan vazgeçerlerdi, dedi.